Efendim, merhaba. Merhaba aziz dinleyicilerimiz merhaba. Karagöz'üm maşallah merhaba. Sana da merhaba Acura da merhaba. Akaragöz sana evveline, ahirine, gelmişine, geçmişine merhaba. Senin de yedi cet sülalene merhaba. Seni dünyaya götüren validene. ...toprak olmuş ceddine merhaba. Ben de seni karşıma diken yapımcıma ...ne alakası varsa, bana çay getiren çaycıya... ...ondan sonracıma benim kelleyi tıraş eden berbere merhaba. Şeyhim, pirim küşteriye merhaba. Merhaba, merhaba da... ...bu merhabalar daha böyle ne kadar devam edecek ki merhaba. Ha efendim, seninle söyleşme, seninle dertleşme ...sabaha kadar sürse ben pek memnun olurum. Bana da gınalar yatıya gelir. Kimler? Gınalar, gınalar. Hani derler ya, gına geldi diye. Hah, işte o gına ben de yatılı misafir olur diyorum. <gülüyor> efendim, sen sohbeti baldır, muhabbeti tatlı. Sen de armut suratlı. Canım efendim, pek güzel oldu açılışımız böyle. İnşallah bugünkü konumuza vakıfsın. Hazırlıklısın değil mi? Karagöz'üm? Tabi tabii tabii hazırlıklıyım. Hiç hazırlıklı olmaz mıyım hacıbıtm? Ee, hani sen de hiçbir materyal, kitap falan göremiyorum. Ee, göremezsin çünkü yok. <gülüyor> ya bu arada konumuz neydi? Eyvah! Unuttun değil mi? Ya hani bugün programa gelirken ...ilginç atasözü deyim filan araştıracaktın ya. Ha araştırma diyorsun sen. <gülüyor> ben araştırdım sözü. Ezberledim bile. Hepsi kafamın içinde. Güzel. Bak belki böyle atasözü filan konuşursak... ...Türk Dil Kurumu bizim programdan da sita işle bahseder. Önümüzdeki kurban bayramı senin derini... ...Türk Hava Kurumu'na bağışlarız. Onlar da senden sita işte bahseder. Aman efendim. Solu, solu konuşmazsan olmaz sanki. Neyse, bak ben birkaç tane tane atasözlerimiz, deyimlerimizle alakalı kitap buldum, okudum. İlginç bir tane atasözümüzü sana söyleyeyim hemen istiyorsan. Söyle Hacıvat'ım. Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür. Aaa doğru dedin. Güzel değil mi? Ee, sen de bir tane söyle Karacığım. Ee, ne söyleyeyim? Benim hafızamda atasözü var dedin ya birader. <gülüyor> atasözü diyorsun. <gülüyor> şey şey <gülüyor> Saçın dağınık olacağına gömleğin ütüsüz olsun. Nasıl atasözü birader? İlk defa duydum. Ya araştırdım ben birader. Var böyle bir atasözü. Hem ilginç olacak dedik ya. Heh, i̇yi bakalım. O zaman bir atasözü ben söyleyeyim, bir tane sen söyle. Yapma yav. Aşık gibi atışacağız yani. İyi iyi. Söyleyelim bakalım. ...adam öküz derdinde, gelin sakız derdinde. Ee, ayak parmağıyla mantı bükenin boş lafındansa... ...eliyle burnunu karıştıranın susması evladır. Ne ne biçim atasözü karagözü? Ya ses etme, acaba ses etme. Ben iyi gidiyorum, sen kendine bak. Domuz derisinden post... ...eski düşmandan dost olmaz. Bit yıkanmamış saçta kendini Miami sahilinde sanır. ...deli deliyi görünce değneğini saklar. Cep telefonu sıkça çalanın belası eksik olmaz. Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır. tuvalette ömrü geçenin bisikletine komşu çocuğu biner. Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu. Kaynana da dırdır gidilen yoldan tabela eksik olmaz. Aç ayı oynamaz. Pamuk prensesin ayak kokusuna yedi cüceler bile itibar etmez. Eveye boynun niye eğri diye sormuşlar. Nerem doğru ki demiş. Sana laf anlatmak, deveyi kış olimpiyatlarını hazırlamaktan zordur. Fakir hırsızlığa çıkınca, ay akşamdan doğar. Hacıvat gibi fakir dostun olacağına, holding sahibi düşmanın olması şüphesiz daha güzeldir. Karagöz? Karagöz'ün gözü kara, sevdiği şehir Ankara'dır. Ne saçmalıyorsun birader? Hı. Saçmalamak popülist bir yaklaşımdır. Tamam kes artık birader ya aa sende. Ay ne oldu ya? Ne oldusu var mı? Ata sözü söyleyeceğim dedin, kafandan uyduruyorsun. E, uydurmacı ata sözü olmaz, mı? olmaz efendim olmaz. Ata sözlerimizin muhakkak bir söyleniş nedeni, bir kaynağı vardır. Seninkiler sallamacak. konumuza hazırlanmadın, uyduruyorsun. Yahu vallahi <gülüyor> hazırlanamadım. Evet, niye üştiriyorsun? Yahu, ben seninle ne yapacağım bilmem ki birader. E, i̇şte radyo programı yapıyorsun ya, daha ne istiyorsun?